Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhaba. Merhabalar, günaydın herkese. Günaydın. Nasılsınız? Ben bugün İzmir'den bağlanıyorum. Orası da herhalde korkunç sıcak çok olsa sıcak. gerek. Çok sıcak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 41 derece. Oh, evet, bu hafta sonunda bütün dünyanın dört bir yanında çok ciddi rekorların kırılması bekleniyor. Aslında bugünki bu şeye de girişte zaten dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden biri. Hatta birincisi sayılan James Hansen'ın yeni bir cephe durumla ilk değişikliğinin değişikliğin girdiği ve yani <gülüyor> yüz binlerce yıllık rekor, milyonlarca yıllık rekorların kırılmasının beklendiği yolunda da tahminleri var, evet. yazısı var, çok vahim evet. yani durum. Ciddi durumlar bekliyor galiba artık bizi. Ee, sıcak havalar, ee, yani hem sıcak hava hem hava koşularının diğer şey yağmur yağması işte ambijeri hepsi ya, ya, hava yani, iklim yıkımı evet evet evet e, spor müsabakalarını da etkiliyor tabii bu durumlar mesela şu an Wimbledon e, oynanıyor Wimbledon'da da sürekli işte e, sahanın üstünü kapatma yağmur başladığında sahanın üstünü kapatmakla işte yağmur olmadığında açmakla vesaire gibi zaman kayıpları oluyor. E, bisiklet turunu Fransa bisiklet turunu şu an henüz etkilemedi e, bu Aşırı sıcaklar. Belki biraz daha daha etaplarından indiklerinden e, inçlerde vesaire bir etkilemi olur. Çünkü önceki senelerde e, etkilendiklerini hatırlıyorum. E, doğayla e, maalesef e, baş edemeyiz. E, olanları izleyebiliyoruz sadece. Önceden önlemler alınsaydı keşke. 41 derece. Ben herhalde hayatımda ilk kez 41 derece bir yaz e, göreceğim. Neyse ki böyle İzmir'in biraz daha yüksek e, dağlıklarındayım. Buralar biraz daha serin oluyor şehre nazaran. Evet e, ama çok... yani uyarılar müthiş. Tabii James Hansen'ın yani iklimin yeni bir cepheye doğru ilerlemekte olduğu görünüyor demiş. Evet. Yani bu da bir milyon yıldan fazla bir süreden beri görülmemiş bir şey. Yani James evet. Hansen söylediği zaman çok dikkatli olmak yani dikkatle değerlendirmek lazım. Çünkü Dünyada küresel ısınmayı, iklim değişikliğini ilk açıkça ilan eden bir nasalı Kişi. bir kişiydi. Ve yani şu andaki aşırı gezegendeki aşırı enerji dengesizliğinin yürüttüğü, yani ittirdiği sürekli aylık rekorlara bakmak ve onların kırıldığını görmemiz mümkün diye bir inceleme yayınladı grafiklerle. çok yani spor olaylarını da tabii ki evet. denlemesine etkilemesi muhtemel olacak. E, tabii geçen hafta e, kısa bir değinmiştik. Önümüzdeki süreçte tabii daha geniş e, alacağız bunu ele ama e, bu aktivistlerin dikkat çekmek istediği noktalar da bu noktalar. Aynen öyle. E, o yüzden Aynen. bu eylemler yapılıyor. O yüzden e, biz seyir zevkiyle biraz şeye uğruyoruz. Seyir zevkimiz bozulduğu için tabii ama Maalesef buralarda insanlar seslerini duyurabiliyorlar ve seslerini duyurmaları gereken insanların odaklanması gereken yerlerde bence işte bu şeylerde sponsor olmuş fabrikalar, fabrika patronları, o işletmeler gibi gibi bir sürü sonuç çıkıyor burada. Bir sürü dediğim gibi geçen haftada dediğim gibi bir sürü kanalı olan konular bunlar. Biz şimdilik Fransa bisiklet turunun 12. etabı koşuldu dün. Ondan başlayarak neler oluyor, ee, önümüzdeki süreçte bizi neler bekleyecek gibi bir e, programa başladım. Özellikle bu bölümü ben bayağı heyecanlı bekliyordum. Çünkü aynı zamanda e, bisikletle çok yakından ilişkili Kraftwerk Alman Grup, e, elektronik müzik grubu Kraftwerk'in de Tour de France'la ilgili bir Güzel bir bağlantısı var. Onu da anlatacağım bu bölümde. Hmm, başlayalım. Tamam. Evet. Dün Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etap koşuldu. Turdaki son durum 12. etabı Kofidis takımından Ian Isagir'e kazandı. 15 yıldır galibiyet alamayan Kofidis takımı bu sene ikinci galibiyetini almış oldu turda. İlk galibiyeti de Victor Lafay almıştık. Kofidis takımından ikinci etabı kazanmıştı. Ee, hem İspanyollar için e, büyük bir zafer oldu İsa Gire'nin kazanması e, hem de Kofidis'in 15 yıl aradan sonra e, galibiyeti oldu. E, aynı zamanda İsa Gire'nin kendi adına da tam 7 yıl sonra bir etap galibiyetine ulaşmış oldu. Bisikletçi dün gerçekten çok mutlu gözüküyordu. E, Fransız bisikleti böyle galibiyetler Tura başka e, bir hava katıyor. E, o yüzden önemli bir galibiyette hem takım için hem de bisikletçi için. E, dün günün en savaşçı bisikletçisi de e, Van Der Poel seçildi. Kendisi bu turun e, favori bisikletçilerinden. E, o yüzden dün bayağı bir e, kaçış yaptı, e, mücadele etti ama yakalandı sadece bu kaçışı için en savaşçı bisikletçi seçildi dün. Tabii şu anda daha şey e, daha etapları koşuluyor ve tepe etapları oluyor. Bugün de e, tepe zirve finişi olacak e, Fransa bisiklet turunda e, 133 kilometrelik bir etap koşulacak bugün. Hem kaçışın hem de işte e, pardon pelotonun etaba... Yük, şey, yüksek bir ile başlayacağı bir etap olacak ee, isterseniz mayolar kimde onu anlatayım biraz sarı mayo e, vingegaard da vingegaard da diye okunuyor ben genelde vingegaard diye okunuyorum o Danimarkalı bir bisikletçi ve isminin nasıl okunduğuna dair hep böyle bir şeyde kalıyorduk e, vingegaard diye okunuyor ama hep okurken vingegaard diye okuyorum ben ee, şu... peki ben de bir şey araya girip sorayım Hı -hı. Bu sarı mayo giymenin anlamını belki bazı dinleyicilerimiz <gülüyor> bilmiyor olabilirler. Onu da kısaca izah eder misiniz? Genel, genel klasman tablosunda birinci sırayı alan, e, turdaki zaman e, galibiyetini elinde bulunduran bisikletçiye sarı mayo veriliyor. E, i̇lk bölümde de anlat, anlatmıştık. E, şu anda zaten bu sarı mayo için Pogacar ve Vingegaard arasında e, ciddi bir rekabet var. Şu anda 13. etapta da Sarı Mayoy'u Gingego taşıyacak. E, Pogacar'da son derece iyi bir tur geçiriyor aslında. E, Yeşil mayoda sprinterlerin girdiği zaman e, sprinter kapalarından zaman toplayan bisikletçilerin giydiği bir e, mayo e, Onu da Filipsen e, taşıyor şu anda. Hatta kendisinin bu sene dördüncü e, galibiyeti oldu ve e, toplamda 6 tur etap Kazanmış oldu Filipsen. Önemli istatistikler bunlar. Ve gayet iyi bir tur geçiriyor kendisi. Ee, Benekli mayo ise dağların kralı. Yani dağlarda puan toplayan e, bisikletçilere veriliyor. Onu da Nansen Pavres e, e, taşıyor bu mayo'yu da. Pardon. E, Beyaz mayo da. Bazen bisiklet şey bilgisayarımda bir uyarı çıkıyor da <gülüyor> beyaz Mayo'da 25 yaş altı e, bisikletçileri veriyor. Şu anda o mayo da e, mayo tablosu. Bu şekilde bir genel e, klasmanda yani e, turun ilk onunda dün e, son bisiklet turunu koşan Pino 12. etapta genel klasmanda ilk ona girmeyi başardı. E, kendisi bu sene son turunu koşuyor. Onun için önemli bir e, galibiyetti. Kevin diş ve ikisi, Kevin Dish ve e, Pino bu sene son turlarını koşuyorlardı. Kevin Dish'e de geleceğim şimdi. Evet, şimdi e, onu soracaktım ben de. Evet. Baya önemli bir isimdi ve son turunu açıklayacaktı. Ama maalesef büyük bir şey oldu Hı -hı. değil mi? Tamam. Evet, evet maalesef bu sene son kez turda, turda yarışacağını açıklamıştı Kevin diş İtalyan bisiklet turunda ve 11. etabın 58. kilometresinde maalesef bir kaza geçirdi ve e, omuzu kırıldı köprücük kemiğinden, e, yaralandı. Yarışı da bırakmak zorunda kaldı. Yani Kerim Diş'in e, önemi bir de şu yönden var. Bir önceki etabı az daha kazanıyordu, çok yaklaşmıştı kazanmaya fakat yine Philipsen e, kazandı o etabı. Ee, Kevin için bu et, burada etap kazanması neden önemliydi? Çünkü 35. etap zaferini kazanacaktı ve Ed Max'in rekorunu kırmış olacaktı. Ancak e, maalesef kısmet olmadı diyelim. Çok talihsiz. Yani çok rekorunu kıracaktı yani. Evet. 30 Evet evet e, oradaki etap rekorunu kıracaktı. Yani kendisi zaten sonra açıklamalar yaptı hani bisiklet eee Tam olarak ne demiştin Not almıştın. Ee, Fransa bisiklet turnu efendim ses mi geliyor? Geliyor geliyor. Bayağı da yaşı Hı bisiklet sporu için bilmiyorum ama genel olarak spor için ıı, yüksek. Yani 38 yaşında yanılmıyorsam. Mark Cavendish değil mi? bir bağlantı sorunu mu var? Mark Cavendish'in Wikipedia'dan da bakarsak Evet şu anda düşmüş durumda Burcu. Burcu <gülüyor> tekrar gelmesini beklerken Mark Cavendish hakkında birazcık bilgi vermeye çalışalım. Yani şu anda UCI World Team adına geliyormuş şimdi ha, şimdi geliyor evet ha, ben evet. aradaki kopukluğu da markanın diş hakkında birkaç bilgi vermeye çalışarak geçirdim Ay, kusura bakmayın işte hmm. <gülüyor> burada biraz sorun olabiliyor internet ee, evet 30 38 yaşında evet. yani yani her spor için ama bisiklet sporu için de ileri bir yaş sayılabilir bu son fırsatı ol, olacağı benziyor değil mi yazık oldu yani ya evet Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Size de gönderdim fotoğrafını. Orada çok üzgündü. Çok evet. üzgün bir e, surat ifadesi vardı. Yani aslında bisikletçilerde böyle 40 yaşında, 41 yaşında olan bisikletçiler de var. Geçen sene emekli olan Valver de vardı ve etap e, o son senesinde etap kazanmıştı. E, bu evet geç bir yaş ama kendi e, kendine güvenen ya da e, hazırlık biçimleriyle e, tekrar bir Denemeye koyulabiliyor bisikletçiler. Kevin Dış'te 35. etapını almak için e, bence tekrar dönecektir diye düşünüyorum. Ya da umuyorum bunu çok isterim çünkü böyle bir şey olmasını. Kevin Dış'ın 35. E, bu rekoru kırması onun için de çok önemliydi. Ama şu an sağlığına odaklanmış. Son durumuna işte baktım e, programa hazırlanırken. Sağlığına odaklanmış, kırığının iyileşmesi gerekiyor. Çünkü Kevin iş aynı zamanda, e, daha önce de kazalar yaşamış ve aynı noktadan bir e, sakatlık yaşadığı için biraz daha zaman e, alacak. Normalden daha uzun sürecek iyileşmem diye bir açıklama yaptı. Ve şey dedi, Fransa turunu bitirmek için e, çok ideal bir yol değil bu kaza. Ama bisiklet sürmenin güzelliğinin ve vah, e, vahşiylinin bir parçası. Hani bisiklet sürmek güzel ama kazalar ve biraz da tehlike arz ediyor. E, yolculuğumu benimle yaşayan herkese çok teşekkür ediyorum diye bir post paylaştı e, dün ya da birkaç gün önce. Kendisi şu anda iyileşmesine odaklanmış. Ciddi bir sakatlıktı. Çok acı çekiyordu. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gözüküyordu o aracın içerisinde. Bu e, galibiyet bence önümüzdeki senelerde e, denenebilecek bir galibiyet. Yaşına kadar ilerlemiş olsa da umarım kendisi de denemek için tekrar e, emeklilikle ilgili bir açıklama yapmadı çünkü devam edeceğim ya da etmeyeceğim bir dönüşüm olacak vesaire gibi bir şey söylemedik yarınmış. evet ben de onu soracağım. onun da. için evet evet o, o noktada hiç değinmedi ama son derece keyifli gözüküyordu yayınladığı videoda arkadaşlarıyla vedalaştığı bir video vardı orada çok üzgündü çünkü düşünsenize hani böyle bir veda yapmak istiyorsanız ve hiç hesapta olmayan, hiç öngörülemeyen bir şekilde bir kazada e, o, o kaza da işte Peloton'un arkaya yığılma, yığılmasıyla hiç tahmin edilemeyen bir şekilde gerçekleşti. Ee, Peloton üzücü, Ben de Kevin ee, çok Burcu. Ne, Peloton derken <gülüyor> bahsedilen nedir? Eyvah bir bağlantı daha kopuk. Ben soru sormaktan vazgeçeyim o zaman. <gülüyor> Bağlantı geri geldi mi? Nesi? Yok gidip geliyor. Gidip, <gülüyor> Burcu gelip. senin sesin. O bizi Hı. duyuyor da. Evet. Pelaton'un ne olduğunu soruyordum. Bu geliyor mu sesim? Ha, şimdi geliyor. Tamamdır. Şimdi geliyor. Geliyor. Tamam. Ya kusura bakmayın. Tamam. De tamam. Tamamdır. Ee, Peloton bisiklette işte en kalabalık e, yarışçı grubuna peloton diyor. Ana bir grup oluyor, bisikletçiler orada devam ediyor. E, onlardan ayrılan işte yarışta neyi hedeflediğine dair o hedefe e, yönelen işte kaçış grubu oluyor. Niçin e, e, bir ya da sprinterler sprint kapısından e, puan kazanmak için o peloton'dan ayrılıyorlar. Ama peloton bisiklet sporunda işte en kalabalık e, yarışçıların grubuna deniyor. En, o izlediyseniz e, görmüşsünüzdür en kalabalık bisikletçilerin en kalabalık oldu. o ana gruba peloton deniyor. Hmm. Devam. Edin. Başka bir evet, şey. lütfen Bak. lütfen yok. <gülüyor> tamam. E, bunun dışında e, bisiklet turu yani Fransa bisiklet turu bu şekilde devam ediyor. En e, öne çıkan gelişmesi buydu. Kevin Dechin e, kazası ve şu an bugün de 13. etap koşulacak. E, Fransa Bisiklet Turu'yla ilgili bizim programımızın da e, aynı zamanda e, bu albümden e, bir parçasıyla açıldığı Craftworking Tour de France albümüyle açıldı. Aerodinamik şarkısıyla intro, şey jenerik müziğimiz e, programımız açılıyor. Bu albümün e, Fransa Bisiklet Turu'yla nasıl bir alakası var? Bunu anlatacağım. E, aynı zamanda Fransız Bisiklet, şey, Tour de France türde Tour de France albümünün e, 20. yılı e, bu sene. O yüzden e, önemli bir aşamada bu durumdan bahsetmek ve müzikle konuşmak. Çünkü spor, özellikle bisikletin ve e, sporun çok böyle e, müziğin e, organik bir ilişki içerisinde olduğunu düşünüyorum ve bu konularda yazıp çizmeyi, düşünmeyi, konuşmayı seviyorum. Ee, Kraftwerk, Alman Elektronik Müzik e, grubu ve grup elemanlarında büyük bir bisiklet tutusu var aslında. Kendileri 83, 1983 yılında işte bisiklet zinciri, e, bisiklete ait olan mekanizmalarla sesler kullanarak Türde Fransız parçasını kaydediyorlar. E, 83 yılında kaydediliyor ama 2003 yılında Fransa bisiklet Turu'nun Düsseldorf'tan başladığı bir e, etap var. 2003 yılında Düsseldorf'tan başlıyor. Ve Kraftwerk burada bir konser veriyor. E, turun e, açılışı bu konserle birlikte yapılıyor. Ve bu parçaya albümü e, şeyini nasıl derler e, konserini e, burada vermiş oluyor Kraftwerk ve gerçekten çok ses getiriyor bazen 83 yılından. Tam daha 40. Fazla ses yıl dönüyor değil mi? Çok ilginç yani. 83'e kaydettiğinde evet ama 2003 yılından bazalılar. Çünkü 2003 yılında evet, daha evet. revize edilmiş e, bir albüm ortaya çıkarıyor. Bütün bisiklet e, bisiklete dair, bisikletin doğasına, bisikletin mekanizmasına dair bir albüm kurgulanıyor burada. Aynı zamanda Kraftwerk elemanlarının da e, işte Ralph çok büyük bir bisiklet tutkunu olduğunu öğreniyoruz bu albümün e, hikayesiyle beraber. Çok pardon. <gülüyor> Kraf örtüm müzikal bir e, felsefesi elektronik müzik, biraz daha deneysel e, şeylerle bisikletin çalışma sistemini bu albümde şöyle bir sistem oturtuyorlar aslında. Yani estetik açıdan bisikletlerin sürekli dönen tekerlekleri ile e, stüdyoda makaralarının bant makinelerin durmadan dönmesi arasında kurdukları bir benzerlik var ve bunun büyüsüne kapılıyorlar biraz. Mü şey müzik ve bisiklet arasında bunların dışında da akış halinde hissettiğimiz ortak bir durum var diye açıklıyorlar bu durumu. İşte Kraftwerk her ne kadar e, müziğin bisikletin sesini ve bisikletçilerin ritmik nefesini e, kullansa da e, bu bisiklet şey bu albümde bu bir parçanın bisiklete dair, bisikletçiye dair bir e, şey, nasıl derler, bir, bir şeyin karşılığını, bir bağlam oluşturduğunu görüyoruz. Programdan sonra dinlerseniz e, daha ya da dinleyenlerin kafasında daha net ot oturacaktır. Çünkü bisiklet sürmek aynı zamanda sessizliğin ve çevredeki seslerin farkına varmak olduğunu ve bunun farkındalığının onların müziğine taşınan şey olduğunu söylüyor hüter. Ee, müzik Kraftwerk için müzik projelerinin yalnızca bir parçası aslında. Çünkü deneysel ve elektronik müziğe daha farklı bir bakışları var. Ee, bu albümle beraber bir sürü yan e, proje geliştiriyorlar. İşte albümün çizimleri, işte 3D görseller, kostümleri vesaire. Hep zaten Kraftwerk'ün o döneme dair kendi çıkarttıkları ya da yaptıkları albümlere dair hep o müziğin bileşenlerini toplayan bir grup. Bisiklete yani Tour de France albümünde de aslında geleceğin, yani 83 yılını e, gidersek, 83 yılını düşünürsek e, o döneme dair yenilikçi bir geleceğin müziği olarak adlandırılıyordu bu albüm. Ama 83 yılı tabii çok geride kaldı. Kraftwerk hala çok yenilikçi bir grup e, dönemine göre. Evet, evet yani tren, tren sesini de kullanıyorlar <gülüyor> mesela işte evet. Trans Europa Express adlı parçalarıyla hatta bizim <gülüyor> Tuğba Tekerek'le beraber yaptığımız Avrupa Ne Konuşuyor programının da Jingle'ını oluşturuyor. Hı -hı. Yani çok yenilikçi bir tarafı oldu yani 40 yıl önce de yenilikçi şimdi de yenilikçi bir tarafı olduğunu vurgulaman iyi oldu evet. Yani çünkü şöyle bir şey yani bisiklet turu eeedan bir spor organizasyonu. E, yani Tour de France neredeyse Avrupa'daki en büyük spor organizasyonlarından biri. Eee aynı zamanda yani hem tura olan bir etkisi var hem de turun Kraftwerk'e bir etkisi var. Kraftwerk yeni bir dönemi duyuruyor bu süreçte. Çünkü başka nesnelerin yani müzik dışında olan nesnelerin hani herhangi bir hmm, ne bileyim Piyanodan, bir synthesizerdan, yani müzik yapabileceğimiz, geleneksel olarak düşündüğümüzde müzik yapabileceğimiz cihazlarla değil de bisiklete dair e, ya da spora dair diğer, ne, şey, diğer nesnelerin de müziğin içinde nasıl olabileceğini de gösteriyor aslında bu albüm bize. E, teknoloji, teknolojiye karşı e, aslında bu albümde ekibin teknolojiye karşı düşündükleri bir şey de ortaya çıkıyor. Biz bisikletlem olarak nasıl bir spor, bisiklet sürmenin getirileri neler, götürüleri neler? Çünkü turda da böyle tartışmalar var. Evet, bisiklet sürüyorsunuz. Bisiklet doğaya en yakın, en zarar vermeyen spor olarak gözüküyor, ama bunu bir büyük bir organizasyona çevirdiğinizde işler işte öyle ilerlemiyor. Craftwork'in ideolojisinde aslında bisiklet sürmenin Doğayla olan ilişkisine dair bir şeyler de var. Ee, Bisikleti müziklerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar o zaman. Ee, bisiklet zaten bir müzik aletidir. İşte bisiklet zinciri, pedal ve diğer mekanizmasının gürültüsünü sese dönüştürür diyor. Ve biz de bunu yaptık sporcuların nefes vermesi bile e, bir e, müziğe, katkı sağlayacak ve sese dönüşebilecek bir şeydir. Sadece bunu düzgün organize etmeniz gerekiyor gibi açıklamaları var bu arada. Evet yani sonra. senin Hatta... yazında da çok ilginç yani Tour de France albümü Kraftwerk'in yeni bir dönemini duyuruyor diye yani teknolojiye karşı tavırları hakkında belli bir miktar yeniden düşünme zorunda oldukları bir dönem. Yani bisikleti Kraftwerk ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olarak kavramaya başladıklarında bisiklet zaten bir müzik aletidir demişler senin yazından hı hı. okuyorum bisiklet hı hı. zinciri pedal ve mekanizmasının gürültüsünü sese dönüştürür diye ifade etmişler çok ilginç belki programcımızdan sevgili dostlarımızdan Aydan Çelik'i de davet evet. eder onun bir hı hı. bisiklet tutkusu olduğunu biliyoruz evet, evet ben de çok severim kendisini hem bu, bu kadar bu çok parçayı... bisiklet demişken ama aklıma şey geldi bisiklet zincirlerine ne sürdüklerini <gülüyor> düşünsünler demişti dün Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson. Belki Burcu sen <gülüyor> denk gelmemişsin biz günün sözü yaptık çünkü fosil yakıtları savunurken diyor ki yani böyle fosil yakıtları <gülüyor> bırakalım diyorsunuz ama bisiklet zincirinize yağ sürmüyor musunuz? İhtiyacınız var diye bir gerekeniz yani <gülüyor> duyduğum <gülüyor> en saçma şeylerden laflardan biri yani. Açık günü günün sözü bu mu bugün? Evet dün, dün, dün, dün buydu. A, tam, on, evet, tam onun üzerine denk geldi. Bisiklet <gülüyor> zinciri. Tesadüf. Yağ sürmenin evet. bu arada karbon salmadığını da <gülüyor> hatırlatalım yani. Evet bir de şeyi de söyleyelim. Yani Aydan Çelik'le mesela konuk ederiz onu konuşabiliriz ve bu sözün ettiğim Hı -hı. parçaları da çalma fırsatımız olur. Radyo'da şenlikli bir program yapmış olabiliriz. Evet çok çok Şimdiden isterim. Çok güzel olur. Evet. Evet, güzel. Çünkü ya yani hem bisiklet, hem e, Fransa bisiklet turunun organizasyonunun hem grup için bence çok nadide bir ör örnek bu. E, bisikletle müzik yapmak, e, müziği ve sporu, bisikleti bir arada düşünüp organik bir bağ oluşturmak aslında bu. Çünkü bisiklet, e, pardon, craftwork elemanlarının da çok fazla doğaya e, şeye bisiklete ve bu yüzden bisiklete yöneldiklerini e, öğrenmiştim bu süreçte kendilerin zaten yaptıkları müzikle de çok e, sevdiğim ve hayran olduğum bir gruptur. Böyle bir ortak noktada buluşmamız beni çok mutlu etmişti bu detayı öğrendiğimde. Böyle de bir program yapmak istedim. Evet Umarım çok güzel oldu. Yani bunun devamı da getiririz. Pransa devam evet. edecek zaten. Peki çok teşekkür ederiz Burcu. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi hafta üzere. sonları. Görüşmek üzere.